Hucurat Suresi Medine'de nazil olmuş olup 18 ayettir. Surenin adı 4. ayette geçen Hucurat kelimesinden alınmıştır. Hucurat, odalar, bölmeler anlamındadır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler Söz ve hareketleriniz ileri gidip de Allah'ın ve resulünün önüne geçmeyin Allah'a karşı gelmekten sakının Allah, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Ya eyhallazina amenu la terfa'u aswatekum fawqa sawti'n-nabi ve la tajharu lehu bil-kavli cahra ba'dukum li ba'din an tuhbat a'malukum an tuhbat a'malukum wa entum la tash'urun Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öylece konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz hiçe iniverir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَغُبُّونَ اَصْوَاتَهُمْ اِنَّا رَسُولِ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ي لَمْ Peygamberin huzurunda seslerini ayarlayanlar var ya, işte Allah içindeki takvayı ortaya çıkarmak için onların kalplerini sınamış ve onlar bu imtihanı başarmışlardır. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. <gülüyor> Ama sana evinin dışından seslenenlerin ise ekserisi düşüncesiz, makul davranmayan kimselerdir. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا Eğer onlar, sen kendilerinin yanına çıkıncaya kadar bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Bununla beraber, Allah gafurdur, rahimdir. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Ey iman edenler! Herhangi bir fasık size bir haber getirecek olursa, onu iyice tahkik edin, doğruluğunu araştırın. Yoksa gerçeği bilmeyerek bir takım kimselere karşı fenalık edip sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Ve alimun enne ki fi katirin min el-emri lanittum velakinna Allah habba ileykum fi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 tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَإِنْ ضَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيئَ إِلَىٰ اَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فا eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşursa, onların aralarını bulun. Buna rağmen biri öbürüne saldırırsa, bu saldıran tarafla Allah'ın emrine dönünceye kadar siz de vuruşun döndüğü takdirde aralarını hakkaniyetle düzeltin ve hep adil olun çünkü Allah adil davrananları sever <gülüyor> müminler sadece kardeştirler o halde İhtilaf eden kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki onun merhametine nail olasınız. Ya eyyuhellezine amenu la yas'hab qaumun min qaumin asaa asaa yekunu hayran minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب هم الظالمون Ey iman edenler! Sizden hiçbir topluluk, bir başka toplulukla alay etmesin. Ne malum, belki alay edilenler, edenlerden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki de alay edilenler, alay edenlerden daha hayırlıdır. Birbirinizi, daha doğrusu kendilerinizi karalamayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. İman ettikten sonra insanın adının kötüye çıkması, fasık damgası yemesi ne fena bir şeydir. Kim tövbe etmezse işte onlar tam zalim kimselerdir. Ya eyyuhellezine amenu cetenebu kesiran min-zann. İnne ba'daz-zanni ithm. وَلَا, ولا بعضكم بعضا. Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Kiminiz, kiminizi gıybet etmesin. Hiç sizden biriniz, ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? İşte bundan hemen tiksindiniz. Öyleyse, Allah'ın azabından korkun da, bu çirkin işten kendinizi koruyun. Allah, tevvaptır, rahimdir. Tövbeleri kabul eder, Merhamet ve ihsanı boldur. Ya eyyuhannâsü inna khalakunâkum min zekerin ve unfâ ve cealnâkum ve cealnâkum şu'uben ve kabâileli ta'arafu inne akramakum indallâhi etkâkum inne allâhe alîmun kabîr. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sahip çıkmanız için milletlere, sülalelere ayırdık. Şunu unutmayın ki, Allah'ın nazarında en değerli, en üstün olanınız, takvada, Allah'ı sayıp haramlardan sakınmada en ileri olandır. Muhakkak ki Allah, her şeyi, Mükemmelen bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır. Ala t fi in Allah la min a'malikum İllâllâhe gafûrurrahîm. <Gülüşmeler> Bedevîler, iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz. Lakin, İslam olduk. Size inkiyat ettik deyiniz. Zira iman, henüz katlerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Rasûlüne itaat ederseniz, sizin emeklerinizden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmez. Yaptığınızı zayi etmez. Gerçekten Allah Gafur ve Rahimdir. <gülüyor> Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ı ve resulünü tasdik eder ve sonra da hiçbir şüpheye düşmezler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücahede ederler. İşte imanına bağlı gerçek müminler bunlardır. قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا De ki, dindarlık derecenizi siz mi Allah'a bildireceksiniz? Allah sanki bunu bilmiyor da sizin iddianıza mı bakacak? Halbuki Allah bunu bildiği gibi, Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Evet, Allah her şeyi hakkıyla bilir. in kuntum İslam'a girmelerini sana minnet ediyorlar. Onlara de ki müslümanlığınızı bana minnet etmeyin asıl size iman yolunu gösteren Allah size minnet. Eğer iman iddianızda samimiyseniz. samimi iseniz. ve <Sessizlik> bima Muhakkak ki Allah Göklerin ve yerin gaybını bilir. Bütün bunları bilen Allah, sizin yaptığınız her şeyi de elbette görür.